programımıza Arzu Akçay'dan dinlediğiniz Aşağıdan Gelir Türkmen Koyunu ya da Tridine Bandım kısa adıyla da bilinen türküyle başladık. Her taşı tarihi dile getiren ayrı birer sayfa misali 83 Burçlu Sürleri ile etrafı çevreli Diyarbakır'dan canlı olarak yayınladığımız türkü diyarına hoş geldiniz. Program yapımcımız Ayşe Değertekin, teknik yönetmenimiz Ufuk Tanak Güneş, speaker'ınız ben Bahar Uygur. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.